Açık Radyo 94.9 Saat 18.39 canlı yayındayız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa, Avrupa Parlamentosu'na sen kimsin dediği şu saniyelerde şu anda bir e, telefon bağlantımız var. Evet, Dış Genel Sekreteri Arzu Çerkezi oldu şu an telefon altımızda. Arzu Hanım merhabalar. Merhaba, kolay gelsin. Size Çok teşekkürler. Size de e, yoğun bir dönem geçiriliyor çünkü biliyoruz ki yaklaşık evet. dün geceden beri neredeyse bir buçuk gündür yoğun bir toplantı sürecinde ve son olarak elimize bir haber ulaştı. size teyit etmek için aslında aradık. 5 e, e, sendika ve birlikten e, yarın genel grep kararı çıktığına dair bir bilgi bize aktarabilir misiniz şu anki durumu? Ee, şimdi Bugün e, hem tek tek her bir kurumumuz biz risk olarak kendi içimizde görüşmelerimizi yaptık. Ardından da 5 tane merkezi örgütümüz, DİSK, TMOV, TTB ve Türk İş Hekimleri Birliği başkanları Ankara'da bir araya geldiler ve ardından da e, bir açıklama yaptılar. Bu açıklamada hem yaşam içinden geçtiğimiz sürece dair e, temel tespitlerimizi ve aslında esas olarak hükümete e, yaptığımız çağrıyı ve taleplerin altını çizdiğimiz ve bu çağrının gerçekleşmesi açısından da bir müzakere sürecini önerdiğimizi ve bunun sağlanabilmesi açısından da üretimden gelen gücümüzü kullanmak dahil olmak üzere alanlarda olacağımızı, basın açıklamaları yapacağımızı yandan itibaren ifade ettik. Çünkü gerçekten de bugün bu mücadele artık 19 gündür Türkiye halkı sokaklarda ve bir irade ortaya koyuyor. canıp pahasına bir irade ortaya koyuyor. Ne kadar sert müdahalelerin yaşandığını hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz da. Dolayısıyla böylesi bir güçlü bir halk iradesinin karşısında siyasal iktidarın artık ve başbakanın bu tutumundan vazgeçerek halkın sesine kulak vermesi ve bu talepleri yerine getirmek açısından adım atması gerekiyor. Bunu bu konuda etkin bir etkin ve müdahil olmak açısından da yarından itibaren üretimden gelen gücümüzü kullanmak dahil olmak üzere bir tutum alt içerisinde olacağız ve alanlar açacağız. Evet, Peki süresi hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Yarın bunu gerçekleştireceğiz. Tam bir grev demiyoruz adına diyemiyoruz. Çünkü grevin bir genel grevin farklı bir takım hedefleri de olmak zorunda. Ama burada biz bütün herkesi yani sendikalarımızın yerisi olsun olmasın bütün işçileri, işsizleri, emekçileri, taksi şoförlerini, ev kadınlarını yani herkese aslında bu süreçte aktif tutum almaya ve birlikte alanlarda olmaya çağırıyoruz. Ve böylesi bir kuvvetle de hükümeti gerçekten artık bir hak ve adalet kavgasına dönüşen, bir saygı kavgasına dönüşen bu mücadelede birlikte olmaya çağırıyoruz. Arzu oldu. çok teşekkür ederiz aktardığınız için bize bu bilgiyi. Yani kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok sağ olun size de. Evet, disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nu dinledik. disk TMOB, TTB ve TDHB bir ortak kararı alarak yarın alanlara çıkma kararı aldı. Aslında biraz önce Arzu Hanım da söylediği gibi bir genel grep Denemiyor tam olarak ama zaten sendikalılara da değil anladığımız kadarıyla bu ortak iradeyi ortaya koyan herkese yapılmış bir çağrıdan bahsediyoruz yarınla ilgili olarak tutum almaya çağırıyoruz dedi. Evet bir tutum almaya çağırıyorlar. Tabii ki abba parlamentosuna sen kimsin diye soran bir başbakan dan da bahsediyoruz bu yanda. Şimdi Erdoğan'ın sesinden konuşmasından ilk parçalar. Taksim Meydanı boşaltıldı ve bu millete teslim edildi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkının içini temizledi. Şimdi çiçeklendirmesini yapıyor, yeşillendirmesini yapıyor. Gerçek çevreciler şu anda iş başında. Atatürk Anıtı'nın ki Cumhuriyet Anıtıdır adı aynı zamanda oranında çevresindeki çiçeklendirmeler yapıldı. Çevreciler iş başında. Kim bu çevreci? AK Parti iktidarı. Biz... Bunların çevrecilikle falan alakası yok. Bunlar ağaçları kırıp dökenler. Bunlar yeşili duman eden. Dikili ağacı yoktur bu ülkede. Sevgili kardeşlerim, şu anda uyarıyorum. Bakınız, bugün yine çağrı yaptılar. Niçin? Meydana gelin dediler. Meydana gelin dediler. Saat 16'da çağrı yaptılar. Aklı selime hitap ediyorum. Ey benim sevgili vatandaşım, ey benim milletim, lütfen bu oyuna gelmeyiniz. Ben sizin hizmetkarınız olduğunu söyledim. <Gülüyor> Efendi değilim, hizmetkarım. İstanbulumuzdaki hizmetlerimiz ortada. Evet, Recep Tayyip Erdoğan an devam eden duygusal konuşmasından belli bölümler dinletiyoruz size Gezi Parkı'nın çiçeklendirildiğinden bahsetti Orada bir yayın var şu anda O yayında biz demin iş makinenini gördük Hafif de esasında ne oluyor diye Tamam, evet, en azından yani iki şey var Bir çevreciliğin çiçeklendirmeyle eşitlenmesi Diğeri de adı da çevrecilik tabii o ayrı konu oraya hiç girmeyelim Ama bunun dışında bir dikili ağaçları yoktur bunun için hiçbir şey demeye gerek yok. Bizim zaten şu güne kadar yaptığımız yayınlar Gezi Parkı içerisinde günler boyunca kurulmuş olan ortak yaşamın nasıl yeni dinamikler ve yeni umutlar yeşerttiğini gözlerimizde görmüştük esasında. Evet hala devam ediyor. Kendisi biraz gergin sanırım çoğu zaman olduğu gibi ses tonundan ve açıklamalarından bunu anlamak mümkün özellikle sosyal medya ve yurt dışından BBC, CNN gibi medya gruplarına, medya mecralarına bunları da görün açıklamaları yapmışlar şu anda hürriyette bir kısmı var konuşmasının bunu görebiliyoruz dediğim gibi konuşmada devam ediyor şu anda. Evet son birkaç gündür aklımızdaysa aslında Başbakan Tayip Erdoğan'ın konuşmasından kaldığımız yerden devam edersek herkes işte aklı başında olmaya çağırıyorum. ...gibisinden konuşmuştu. Özür diliyorum. Hafızam yanıltıyor olabilir ama son cümle söyledi... ...Taksim dayanışmasının çağrısına. İstinaden bunu söylemişti. Taksim dayanışmasının çağrısı... ...yani bu gösteriler sırasında... ...hayatını kaybeden e, insanlar için... ...dörtte bir amma... E, ...yapılacağı... Şeklinde, ...şeklindeydi. Yani bu aslında... ...eleştirilebilir tabii ki... ...normal e, direniş içerisinde yani... ...polis müdahalesinden önceki süreçte belki böyle bir... E, ...rutin içerisinde bir... E, ...yeri varmış gibi düşünebilir ama... E, Belki bir yerden dayanışmayla da bunun doğruluğu eğriliği konuşulabilir ama şunu görmezden geldiği kesin. Recep Tayyip Erdoğan'ın az evvel dizikle konuştuk. Bu süreçte gerçekten tavır almak, duruş almak epey önemli gözüküyor. Sokağa çıkan insanlar da bundan başkasını yapmıyorlar. Bunun altını defa çizmek lazım. Bunun içerisinde özellikle şiddet eğilimli olmadığını da belirtelim gözlemlediğimiz çok şu anda sokaklarda bulunan insanların pek çok kişi bunu bir dönemeç olduğunda söylüyor. Bundan şu aşamada alınacak kararlarında çok önemli olduğundan bahsediliyor. Ama kırılma içerisinde gerçekten nerede durduğunu önemsemek hem bireysel olarak hem de kitlesel olarak epey hayati. Yani bu olmazsa yani konumlandırılmazsa ne olacak esasında çeşmedeki görüntüden de gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor. Monolitik bir yapı ama burada çok sesliliğin savunusunu yapan direnişin polis şiddetiyle kırıldığı günün ertesinde Taksim'e çıkmak tartışılabilir ama sokağa çıkmanın tartışılmaz olduğu da gayet net. Evet bir, bir yandan da söylediğin gibi bir noktada e, şiddet eylemi ve kendini savunmak arasındaki o çok kalın çizgiyi e, evet. görmek epey önemli. Bir yandan da aslında bu e, Özellikle son iki senede tırmandırılan e, iktidar, iktidara olan güvensizliğin şu anda had safhada olduğunu söyleyebiliriz aslında. Mesela bunu söylerken şey e, sen konuşurken Başbakan Erdoğan'ın ben %100'ün başkanıyım. E, Başbakanıyım açıklaması geldi aklıma birkaç gün önce yaptığı bir açıklama. Ama e, somut olarak aslında buna dair hiçbir şey göremiyoruz maalesef şu süreç içinde. Kazlı Çeşme'de e, neredeyse inat diyebileceğimiz bir e, ısrarcılıkla e, dün başlayan müdahaleye rağmen hatta bu e, kazı çeşmedeki miting nedeniyle bu, bu sefer bu münaedelenin bu kadar sert olduğunu söyleyebiliriz. Taksim'de iki haftadır gösterilmeye çalışılan e, iradeyi yok sayarcasına e, ortadan kendi tabirleriyle temizlemek olarak tanımladıkları bir süreci yaşatıyorlar şu anda. E, i̇stiklal civarında olan, Sıraseviler'de olan, Beşiktaş'ta olan sadece iki haftadır yaptıkları gibi e, barışçıl bir şekilde, pasifist bir şekilde e, sloganlarını atmak ki bu bir insan hakkı aslında temelde e, gösteri hakkı daha doğrusu e, bunu yapmak için e, dışarıda sokakta olan insanlara e, uygulanan ve gerçekten aslında anlamlandıramadığımız iki gündür yaptığı, çalıştığımız söyleşilerde yayınlarda sürekli insanlarla konuşarak beraber bir ortak akıl içinde anlamlandırmaya çalıştığımız ama her seferinde çiçeklendirmekmiş işte onu öğrendik evet son, oymuş sonuçta değil mi ona bağlanmış evet yani tabi burada mevzu yani biz ve onlar diye değil az evvel hani çeşme derken çeşmedeki monolitik yapı derken şundan bahsediyorum karşısında bir monolitik yapıyla çıkmak değil benim de söylediğim az evet. evvel oraya oraya bir dipnot koymak lazım burada taksim'e çıkılamayacağı çok aşikar karada polis şiddeti var bunu duyuyoruz az evvelki telefon bağlantılarımız da bunu söyledi Beşiktaş'ta da var ama olduğunuz yerde ses çıkarmak gayet mümkün en azından sesinizin çıktığını göstermek için bu epey önemli evet, evet Beşiktaş çok kalabalıkmış bu arada. Şu anda pek gürültülü ve hengameli olduğu için canlı yayın alamıyoruz ama 19.03'e bir çağrı var toplanmaya başlanmış az evvel dağıtılan kitle buna bir örnek olarak özellikle bu sabah gerçekleşen çarşı gözaltının ardından insanlar haklı bir feveren içerisinde da şu anda. Evet. Beşiktaş'ta çarşı grubundan iki önemli, çarşı grubunun kurucusu iki önemli ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte gözaltı sayıları artmıştı ve Beşiktaş çarşı taraftarı aslında sadece çarşı taraftarı da yok. Beşiktaş'ta diye tahmin ediyoruz şu anda o kalabalığın içinde 19.03 çağrı yapmışlardı. Yaklaşık birkaç dakika sonra herhalde o çağrıyı yapacaklar. Bu arada biraz önce ortak akıldan bahsetmiştik. Ertuğrul Günay'ın bugün içinde bir açık oldu çok kısaca oradan bir e, bölümden bahsetmek istiyorum e, ...Radikal'de... E... Radikal'in haberi şu anda önümde büyük bir şöyle demiş kendisi Allah razası için bu gerginliği düşürün bırakın meydanlarda bizi protesto etsinler bağırsınlar ölüm acı gözyaşı olmasın anayasa oylaması ve 2011'de bize oy verdiğini biliyor musunuz şu anda sokağa dökülen insanların büyük bir kısmının demiş bir kez daha haykırıyorum bir topluluğa duyduğunuz öfke sizi adaletsizliğe yöneltmesin merhamet etmeni Allah da merhamet etmez diye sonlandırmış sözlerini. Aslında siyasi çerçevede baktığımızda milletvekillerinin böyle bir irade ortaya koyabilmesi de epey önemli. önemli. Sadece AKP kanadından bahsetmiyorum elbette. Şu anda mecliste bulunan tüm milletvekilleri için neredeyse bir sorumluluk haline geldi. Bir yandan da böyle bir irade ortaya koyabilmek ve bu eleştiri yapabilmek en azından. Evet, dünkü saldırının altından gözaltılar konusunda halen bir belirsizlik yaşandığını söyleyelim. Bu bir saatlik yayını kapatırken... Burada az evvel İstanbul barışına bağlandık ama henüz net bir sayı yok. Maalesef. 20 gibi bir rakamdan bahsetmişti esasında. Evet. Ee, az evvel. Hı hı. 12 kişiden bahsetti. Daha doğrusu Hı. 22 kişi valinin evet, açıklaması kişi. 12 kişinin... Ser... Ee, on... Hasan Kılıç bu arada. Ben telefonla görüştük. Evet. Tabi bu çok kesin bir şey değil. Sayı değil. Çok afaki bir sayı olduğunu hatırlatarak söyleyeyim. Ee, gözaltına e, emniyet müdürlüklerinden, emniyet müdürlüğünden baroya e, yapılan gözaltı başvurusu dışında e, a, insanlardan, ailelerden baroya gelen telefonlarında 350 kişi e, civarında olduğunu tahmin ettiğini söyledi Hasan Bey. Yani henüz gözaltına alıp alınmadığını bilmediğimiz yaya e, Kısm zamanda umarız ki barıyor başvurulup bu sürecin başlatılacağı. E çünkü şu anda kayıp sayılıyorlar aslında bu evet. insanlar. 350 kişinin olduğunu aşağı yukarı söyleyebilir sadece bugün için bu arada mı? Evet kaparken son bir şey aslında bugünlerde politik hatlar çok ince çizgiler üzerinde yürüyor. Azabel hani sürekli ağız, ağzımıza geliyor hani herkes sokakta diyoruz yani ya, bu da kendi içinde bir nevi ayrımcılığı barındırıyormuş gibi böyle bir özel işte bir konumdan baktığımızda yani bu tam olarak söylemeye çalıştığımız şey sokakta olan. Kitlenin kriminalize edilmesine evet. karşı olarak onların duruşlarına saygı duyduğumuzu söylüyoruz. Yani burada Yoksa herkesin sokakta olması bekleniyor gibi bir şey yok zaten. Böyle bir şey yok. Kimse buna da zorlanamaz. Herkesin kendi vicdanıyla, baş başa kaldığı, aklıyla baş başa kaldığı günler olması temennisiyle ufak bir araya gidelim. Açık Radyo 94.9